Bismillahirrahmanirrahim. Inna alhamda lillahi <Sessizlik> nahmaluhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udhu billahi min shururi anfusina ve min <Sessizlik> sayyiati a'malina. <Sessizlik> man yahdihillahu fala mudilla leh, wa man yudlil fala hadiya la ilaha illallah wahdahu la sharika leh, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu ve rasuluh. Ya ayyuhalladhina amanuttaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun.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 Amma bat. İnce Sıga Hadiyekiramullah, la hayra Hadiy Hadiy Muhammed, sallallahu sallam. Bu hadisler bugün Bukhari okuyacağımız hadisler gene geçtiğimiz haftalarda burada başlayıp devam net gibi bu du dediniz abdest bağlarından. Benim kitabındaki sıra numarasına göre 131 nolu hadisten başlayacağız bugün. Okuyacağımız ilk hadis Enes radiyallahu anh'tan gelmekte. O dedi ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem saçını kestiği zaman ki bu olay hacıda olmuştur. Saçını kestiği zaman Ebu Talha onun saçını alan kimselerin ilki olmuştur. Biliyorsunuz hacda ve umrede saç kesmek... Haczin ve Umrenin rukunlarındandır. Mutlaka yapılması gereken kısımlarındandır yani. Bu işlem yapılırken Nebimiz Aişe validemin saçlarından veya ona ait herhangi bir şeyden bereket ummak ki buna biz teberruk diyoruz. Bunu maksatlı olarak ashabı onun bir kısım şeylerine teveccüh eder, yönelirdi. Kesilen saçlarının da bu cihetten, teberrük cihetinden almışlara saklamışlardır Ebu Talha ise Enes radıyallahu anh'ın üvey babası Ebu Talha radıyallahu anh çok değerli bir sahabi hatta bu işlemi yapan ki Enes radıyallahu anh biliyorsunuz hizmetçilerine birisiydi bu işlemi yapan Enes radıyallahu vefat edeceği zaman bir tane kılı dilinin altına koyuyor Teberrüken, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a ait olan bu şeyden bereket bulmak niyetiyle bu maksatla e, vefatı esnasında dilini altına koyarak vefat ediyor. Yani Rabbi Azze ve Celle'ye Nebi İsa Aleyhisselatü Vesselam'dan bir parçayla, bir cüzle kavuşmak niyetiyle. Nitekim bundan sonraki hadislerin içerisinde göreceğimiz gibi ashab-ı kiram Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın abdest suyundan artanlarla su kabındaki kalan suları da kendisine paylaşmış ve... ...vücuduna bereket maksatı sürmüştür... ...bir sana gelecek. Ha, bu hadisin e, abdest dağabında geliş sebebi... ...İmam Bukhari'nin... ...kendisine mahsus bir... E, ...dizaynıdır. İmam Bukhari saçın... ...pis, kirli olmadığına... ...delil getirmek maksatlı bu hadisi buraya almıştır. Saç eğer pis, kirli... E, ...necis olsaydı... ...ashab onun saçlarını alıp saklamazdı der. Bundan da şunu kasteder... Herhangi bir saça su değmişse o su temizdir kullanılabilir. Saçın temizliği ona değecek suyun abdest alınmasına delalet eder. Ona engel değildir manasına bu hadis buraya almıştır. Yoksa saç tıraşı abdestin hiçbir alakası yok asla. İkinci hadisiniz 132 no'lu Ebu Heyra ademadan gelmekte. O da dedi ki muhakkak ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Bir köpek eğer sizin birinizin kabından içerse, sizden birisi onu 7 defa yıkasın. Bu ise köpeğin ağzının değdiği yerlerin pis oluşuna delalet eder. Misne bundan farklı hatta bu mevzuyu biraz daha açacak başka rivayetler var. Onlar da rivayet edeyim, aktarayım ben. Ondan sonra üzerine konuşalım. Mesela o hadislerden birisi Müslim'in 279 numaralı hadis köpek birinizin kabının içindekini yalarsa onu döksün onun temizliği ise ilki toprakla olmak üzere o kabı 7 defa yıkamasıdır ilki toprak sonra 6 seferde suyla olmak üzere 7 sefer yıkamasıdır der bir başka rivayette hemen bir sonraki rivayet 280'nin numaralı rivayette ise köpek kabı yalarsa onu 7 defa yıkayın 8.de toprakla ovalayın gerek ilkinde gerek sonuncusunda bazen bazı rivayetlerde 7 bazı rivayetlerde 8 olmak üzere kabın yıkanması söz konusu. Demek ki köpeğin ağzından bulaşan o mikroplar mikroorganizmanlar bir sefer iki sefer yıkamayla çıkmıyor. <gülüyor> en az 7 sefer yıkamak gerekiyor ve bu 7 seferden bir tanesi de ilki veya sonuncusu mutlaka toprakla ovalama şekli olacak. Toprakla güzelce ovalanacak. Ondan sonra e, su ile yıkanacak veya su ile yıkanacak en son toprakla olanacak, kap durulamayacak bu şekilde ancak köpeğin ağzının yalanmasıyla, ağzının kaba değmesiyle ortaya çıkan pislik mecaset giderilebiliyor hemen bunun akabinde gene bu mevzuyla alakalı bir başka hadiste almış İmam Muhari, 133 hadiste. Orada der ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in zamanında köpekler mescidin içerisine gider gelirdi aynı zamanda işerlerdi ve hiç kimse onun üzerine bir şeyler serpmezdi bu iki hadis budu babının abdest babına niçin geldi? Çünkü İmam Bukhari e, mezhebine uygun olarak özellikle ikinci hadis rivayet köpeğin pis olmadığını necis olmadığını dolayısıyla e, onun dolaştığı yerlerde herhangi bir necaset olmayıp o ortamda namaz kılınabileceğini, o ortamda bulunabileceğini, bundan da hareketle köpeğin herhangi bir teması söz konusu olan kaplardan abdest alınabileceğine dair bir delil getirmeye çalışmıştır. Ancak bu isabetli bir görüş değildir. Çünkü özellikle ilk okuduğumuz köpeğin ağzının değdiği yerlerin mutlaka içindekinin dökülmesiyle ve 7 sefer, en az 7 sefer veya 1-8 bir sefer birisi de toprakla olmak üzere yıkanması ifade eden hadislerinde anlıyoruz ki köpeğin ağzının değdiği yer necistir, pistir. Her ne kadar köpeğin dolaştığı yerler pis değilse de ağzının değdiği yerler pistir. Öyleyse bir ortamda köpeğin dolaşıyor olması ortamı necis yapmaz. Ama herhangi bir kaptan su içmesi veya herhangi bir kaba ağzını değdirmesi o kabı necis hükmüne sokar. pis hükmüne sokar. Dolayısıyla o kabın mutlaka güzelce yıkanması gerekir bizim anlayacağımız, anlamamız gereken budur. Her iki rivayette birlikte hareket etmek, köpeğin değdiği ağzı dışında vücudun ayaklarının ilaka temas ettiği yerlerin temiz olduğu, necis olmadığı ancak ağzının değdiği yerlerin necis olduğunu biz anlar ve ona göre hareket ederiz. Dolayısıyla da her ikisi birlikte amel etmiş, hareket etmiş oluruz. 134 no'lu bugün okuyacağımız 4. hadis de gene Ebu Hureyre radıyallahu anh, gelmekte. O der ki: "Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Şöyle buyurdu. Bir kul abdestini bozmadan, bir başkan namazı bekleyecek tarzda mescitte bulunduğu sürece o namazda olmaya devam eder. Önemli bir hadis. Güzel bir müjdeyi ifade eden hadis. Bizden herhangi birisi, bir Müslüman, bir Müslüman kul, vakti, vakti geniş imkanı var. Mescitte namazları bekliyor. Namazını beklediği sürece bir namazdan diğer namazına kadar namazı beklediği sürece abdesti bozulmadığı deste olduğu sürece namaz kılıyormuş gibi sevap almaya devam eder biz Alimran e, İmran suresinin son ayetinin oradaki ribatla ilgili bahsi istihaklarıyken hatırlayın orada bahsetmiştik ribat neydi? savaş veya düşman tehlikesi hudutta e, bekçilik yapmak düşman tehlikesi olmadığı zamanlarda da mescitte bir namazdan başka bir namazı beklemekti ve bununla ilgili çok güzel müjdeler vardı. İşte o göze ateş değmeyeceğiyle ilgili, kişiyi temizleyeceğiyle ilgili, günahlarından arındıracağıyla ilgili. Hatırlayın o, o, o zamanki bahselerimizi. Bu da ona delalat eden bir hadistir ki, abdest babına geliş sebebi, bundan önce de gelmişti. Herhangi bir şekilde sesli veya sessiz gelinim abdesti bozardı. Bir kişi abdestini bozacak tarzda bir hususla haşir neşri olmadığı sürece, namaz için mescitte beklediği sürece namazdadır. Namazdaymış gibi sevap alır. İster oturur, yanındaki arkadaşlar sohbet eder. İster dertleşir, ister Kur'an-ı Kerim okur, ister tesbihat çeker, ister zikir yapar. Her ne yaparsa yapsın o namazdaymış gibi ecir almaya devam eder. Bu da mescitlerde vakit geçirmekle ilgili güzel müjdelardan birisi. 135 no'lu hadisimiz Zeyd bin Halit radıyallahu anh'tan gelmekte. O Osman bin Affan radıyallahu anh'a şöyle bir soru sordu. kendisi diyor ki, dedim ki birisi hanımıyla cima etse ve menisi gelmese yani boşalmasa buna ne dersin? Bunun hakkındaki görüşün nedir diye sordum. Osman radıyallahu anh, o namaz abdesti gibi abdest alır ve zekerini yıkar dedi. Osman radıyallahu dedi ki bu sözünü teyit ederek, ben bunu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den işittim. Sonra Zeyd bin Halib radıyallahu tekrar ben bu, bu soruyu Osmanlı'ndan sonra Ali radıyallahu anh'a sordum, Zübeyre sordum, Tavha'ya sordum, Zübeyir e sordum, sordum, bin Kâb radıyallahu sordum. Hepsi de Osmanlı'nın söylediği gibi söylediler. Yani Hanım ile cima eden ve boşalmayan, menisi gelmeyen kimseler Zekerini yıkar ve namaz abdestini Abdest alır ondan sonra namaz kılabilir diye Hüküm verdiler Ancak bu hadis Hükmü mensuh olan bir hadistir Yani hükmü kapmıştır. neden Çünkü İslam'ın ilk dönemlerinde Namaz ve abdestle ilgili hususların Farz kılınır ilk dönemlerde Hüküm böyleydi Nitekim su sudandır Hadisleri de bunu teyit eden Hükümlere ihtiva eder Yani kişiden su boşalınca Gusül etmesi için su gerekir onun için. Onun dışında su çıkmazsa, yani boşalma olmazsa gusül de gerekmez e, manasında bir hadis de bu manadadır. Ancak daha sonra Resulullah iyi Vesselam'ın ikazlarıyla hadisteki hükümler mensuh olmuş. Hükmü kaldırılmıştır. Bundan dolayı da artık bu hükümle amel edilmez. Ne ile kaldırılmıştır? Aleyhisselatü Vesselam der ki, kişi hanımının dört şubesinin arasında oturur ve gayretlerse, Boşanma olsun olmasın mutlaka gusur edecektir. Sünnet organları birbirine kavuştuğu sürece gusur mutlaka gerekir der. Bundan dolayı bu hadisin hükmünün mensuk olduğunu söyleyelim. Bu kadar her hadisle amel edilecek diye bir kaide yoktur. Zaten. Hep sahihtir. Senedi sahihtir ama hepsini mutlaka amel edilecek diye bir şey yoktur. Sahih de amel edilmesi şartları taşıması gerekir. Bunlardan birisi mesela mensuk olmaması. Yani hükmünün kaldırılmamış olması gerekir. Buna benzer birçok mesele karşımıza çıkıyor, çıkabilir bundan sonra da İslam'ın ilk dönemleriyle son dönemler arasındaki vaki olan mensuh oluş, hükümlerin kaldırılışı her sahabe tarafından bilinmemekte hüküm kaldırılıyor ancak her sahabe bunu bilmiyor, duymamış oluyor haberdar olmuyor veya anlayamamış oluyor veya kendisi bir görevle bir sebeple Medine'nin dışına çıkmış oluyor, kendisine o haber ulaşmıyor dolayısıyla öğrendiği o ilk hükümle amel ediyor fetva veriyor zaten mezhebi görüşlerin farklı oluşlarından birisi, birisi de bu alimlerin farklı görüşler olması farklı delilleri kendilerine dayanak olarak almaları. Buna bir örnek daha vereyim ben. Birçok sahabenin bilmediği sonra ortaya çıkan bir hüküm. Mesela Ömer radıyallahu anh döneminde bile Ömer radıyallahu anh dönemi Resulullah vefatından oldukça sonra onun döneminde bile faydalanma nikah dediğimiz bir nikah var muta nikahı. Yani herhangi bir meta karşılığında, basit bir meta yani kadınla aranızdaki yapılan anlaşmaya bağlı bir zekat, bir elbise ne bileyim üç kuruş, beş kuruş para veya bir haftalık yiyecek neyse bunun gibi miktarı belirlenmiş bir mal karşılığında belli bir süreyle kişiler karı koca hayatı yaşayabiliyorlardı. Buna muta nikahı deniyor. Ömer Adımah döneminde bile bununla amel sahabe vardı. Bununla fetva veren sahabe vardı. Halbuki Aleyhisselatü Vesselam Hayber günü bu muta nikahını yasaklamış, kıyamete kadar da hükmünün devamlı olacağını söylemiştir. Bunlar haberdar olmayan sahabe vardır. Bunlar mümkündür. Bu Zeyd bin Halid Vazelah'tan gelen e, hadisin hükmünün mensuh olduğunu, kaldırıldığını, dolayısıyla herhangi bir birleşme sebebiyle mutlaka, hoş olsun olmasın, gusül abdestine vacip olduğunu biz başka hadislerden dolayı biliyoruz. Zaten önümüzdeki dönemlerde bu gelecektir. 36 oğlu hadisimiz Ebu Said el-Hudriye radiyallahu anh'tan gelmekte. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ensardan bir adama haber gönderdi ki bu da İtban bin Malik el-Ensari'dir. Ve kendisine istedi. Yani ensardan olan o kişi İtban radiyallahu başından sular damlayarak geldi. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem herhalde biz seni ettirdik diyerek seslendi. O da evet dedi. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem eğer sen acele ettirilirsen herhangi bir şey sebebiyle acele edersen veya bir boşalma olmazsa senden sana abdest gerekir. Acele ettiğin durumlarda abdeste yetin der ki bu hadisin hükmü az önceki söylediğimiz hususlarda olduğu gibi mensuk olduğu açıktır. Mesela açık. Aleyhisselatü Vesselam bir işi sebebiyle arkadaşlarından, ashabından birisini çağırıyor. Ashabının da o an kuş sökmesini gerektirecek bir durum ortaya çıkmış. Ancak nebi Aleyhisselatü Vesselam'ı bekletmeyin diye acele etmiş. Aleyhisselatü Vesselam'ın yanına geliyor ki saçlarından su damlıyor. Yani kurulanmaya vakit bulamamış. Bunun üzerine Aleyhisselatü böyle bir durumun ortaya çıktığını fark edince ona bir hüküm söylüyor. Diyor ki bir şekilde acele ettirilirsen yani acele yere çıkman gerekirse veya kendinden bir boşalma olmamışsın ciması nedeniyle o zaman sen abdest alman yeterlidir diyerek ona bir kolaylık gösteriyor ki e, bu da ümensuf olan az önce bahsettiğimiz hususlardan birisidir. Ama bir de şu var, hemen burada yeri gelmişken söyleyelim. Nebimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın diliyle Allah Azze ve Celle bize şeriat yapmıştır ki bizler eğer hususu gerektiren bir durum ortaya çıktıktan sonra yapmamız gereken, halletmemiz gereken bir iş varsa, mesela uyku bize galik gelir, uyu yazaksak, veya biraz oturacaksak, dinleneceksek veya başka bir şey acele ediyorsak bu durumda hemen gusletmemiz gerekmez. Namaz kılmayacaksak. Ne yaparız? Abdest alırız. Ondan sonra yapacağımız işi yaparız. Namaz vakti geçmeden de guslünüze eder sonra sünnet namazınızı eda ederiz. Yani halkın anladığı manada guslü gerektiren bir durum olur olmaz. Hemen gusletmek gerekir. Başka türlü sokağa çıkılmaz, başka bir iş yapılmaz, el bir şeye sürülmez gibi bir anlayış yok İslam'da bunun zıttına e, abdest almakla kişi normal işlerine zaman ayırabilir. Daha sonra işini bitirdikten sonra gusül eder. Ondan sonra da namazını kılar veya abdest de yapılabilecek diğer işlerini yapar. Çünkü mümin necis değildir der Mümin pis, kirli necis değildir. Dolayısıyla illa herhangi bir iş yapmak için kusum gerekmez. Şey Elbette ki bir şey yer, şey oturur, kalkar, gezer, tolaşır, alışveriş yapar, ne istiyorsan. Sadece abdest alarak yapılması gereken herhangi bir iş yapmaz, Kur'an okuyamaz, namaz kılamaz, kâbeye tabafer edemez. lahir. Evet, 137 numaralı hadisimiz Muqir bin Şube adamlardan ki o bir seferde asullah sallallahu aleyhi ve sellem'le olduğunu e, haber vermiştir ve kendisi ihtiyacı için aleyhisselam ihtiyacı için, hacetine gidermek için çıktığı zaman onunla beraber çıkmıştır. Ve Mughire radiyallahu anh abdest suyunu ona dökerek ona yardımcı olmuştur. Bu esnada Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yüzünü ve ellerini yıkadı, saçını, başını meshetti ve iki ayağına meshetti. Ayaktakilerde mesh, meshittir zaten. İki aleyh aleyhissalâhu ve sellem, iki meslinin üzerine mesh yaptı der. Bu hadisin açılımı olan teferruatlı hadislerde ise Aleyhisselatü Vesselam başını neshedip de kulaklarını yıkadıktan sonra Mugire Galilay'ın Aleyhisselatü Vesselam'ın ayağındaki mesleri çıkarmak üzere yeltenir. Aleyhisselatü Vesselam onlara dokunma. Ben onları temizken ben yani abdestliyken giydim der, giydim der. Ve üzerine mesh eder. Bu ifadeden anlıyoruz ki biz meslerin veya üzerine mesh çorap ve ayakkabının üzerine mesh şartı onların abdestliyken giyilmesi. Biliyorsunuz Rasul Aleyhisselam hem ayakkabılarına hem mesklerine hem de çoraplarına mesh ederdi. Bunların hepsi Sahih hadislerine sabittir. Ve meshin müddeti biliyorsunuz. Mesh süresi muhkimken 24 saat, bir gün, bir gece. Seferdeyken 3 gün, 3 gece. Aleyhisselatü Vesselam'ın mugire radıyallahu anh'a hitaben onları çıkartma. Onları ben abdestliyken giydim diyerek o mesklerin üzerine meslinden de anlıyoruz ki mesh edilecek şeyler mutlaka abdestliyken giyilecek. Ki ilk Mesih'le beraber de Mesih süresi başlar. Örneğin bugün sabah namazını kıldık. Üzerine mes edeceğimiz çorabımızı giydik. Meslimizi giydik veya ayakkabımızı giydik. İlk ne zaman abdest aldık? Örneğin 10'da. Saat 10'da abdest aldık ve ayağımıza mes İşte Mesih müddeti o zaman başlar. Saat 10'da başlar. Ertesi gün saat 10'a kadar 24 saat devam eder. Mesih'in süresi ilk abdeste başlamaz İlk Mesih'le başlar İlk Mesih'le başlar ve 24 saat sürer Seferde 3 gün 3 gece sürer 138 nolu hadisimiz Abdullah bin Abbas radıyallahu anhmadan gelmekte İbn Abbas radıyallahu anhmadan Kendisi halası olan Nebi'nin eşi olan Meymunenin yanında bir geze geceledi Kendisi yastığın En kısmına uzandı Resulullah sallallahu aleyhi ve ehli yani hanımı da yastığa uzunlamasına uzandılar. Anlayacağımız tarzı söyleyelim. Bizler yastığa nasıl yatıyoruz? Uzunlamasına yatıyoruz. İbn-i Abbas sallallahu anhüha ise yastığın o dar olan kısmına kafasını koydu. Ki düşünün o insanların ne kadar ihtiyaç sahibi olduğunu, ne kadar imkanlarının dar olduğunu. Bizler de şimdi elhamdülillah... Üç, üçer dörder odalarımız var e, sayısız yataklarımız var yani misafirimize ayrı bir oda ayrı bir yatak veren, verme imkanımız var onlar öyle bir şey yapamıyorlar da aynı yatağı paylaşıyorlar normal yatsıya e, karıl kocalı iki e, kişi başını koyuyor yan taraftaki o dar yere de evdeki misafir olan İbn Abbas kafasını koyuyor ve bu şekilde uzanıyorlar İbn Abbas anlatmaya devam ediyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Gecenin yarısı Veya yarısından az önce Veya yarısından az sonraki bir vakte kadar uyudu Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Uyandı Ve Eliyle gözlerinden uykuyu gidermek üzere Gözlerini ovuşturmaya başladı Sonra Al-İmran suresinin Sonlarından 10 ayeti okudu Bu ayetleri Hatırlayın biz Nisa suresinin tefsirini yapıyoruz şimdi. al suresinin son bir buçuk sayfasında bulunmaktadır. Bu on ayet okudu. İnne fî halgı semâ vâtil başlayan ve devam eden ayetlerdir. Hatta ilk sayfanın sonunda, ikinci sayfanın baş taraflarında da e, içeriği geniş, güzel hepinizin hoşuna giden dualar vardı. O dualarda ezberliyoruz, ezberlik demiştiniz. O kısmı içeren e, al suresinin sonlarında on ayeti okudu ezbere. Sonra da e, asılı olan bir su kırbasına doğru kalktı. Ondan abdestini güzel yapacak şekilde bir güzel abdest aldı. Daha sonra da kalktı. Namaz kılmaya başladı. Sonra i̇bn Abbas Radel Ahma dedi ki ben de kalktım ve onun yaptığı gibi yaptım. Daha sonra onun kalktım onun yanına durdum. Beni sağ eliyle başından tuttu. Sağ eli benim sağ kulağım tuttu. Ve kulağımı büktü. Bir başka rivayetinden alıyoruz ki onu sol tarafından sağ yanına aldı. İbn-i Abbas radiyallahu anhümayin. Devam ediyor i̇bn Abbas sözüne. Sonra iki rekat kıldı. Sayın, sonra iki rekat kıldı. Sonra iki rekat kıldı. Sonra iki rekat daha kıldı. Sonra iki rekat daha kıldı. Sonra iki rekat daha kıldı. Sonra, tekrar tekrar tekrar kıldı. sonra tek bir rekat kıldı. 13 etti. 13 rekat namaz kıldı. Sonra da müezzin kendisine gelinceye kadar gene uzandı. Müezzin kendisine geldiği zaman da kalktı ve hafif iki rekat daha kıldı. Sonra da çıktı insanlara sabah namazını kıldı. Uzun hadis birçok hükmü ihtiva ediyor. İbn Abbas radıyallahu anhuma'nın ifadesinden anlıyoruz ki imkanların darlığı kutluğundan dolayı bir aileyle hariçten birisi aynı odada geceliyorlar. Bir mahremiyet söz konusunda da söyleyeceği bu caizdir. Sonra Resulullah Aleyhisselam gece yarısına doğru veya o civarda biraz önce biraz sonra kalkıyor. Daha sonra da gözlerini ovuşturarak uykusunu açmaya çalışıyor. Ve bu esnada abdestsizken, yatağında oturuyorken 10 ayet okuyor. Yaklaşık bir buçuk sayfalık 10 ayet okuyor. Ali İmran Suresinin son ayetlerini. Demek ki abdestsiz ezberden Kur'an okunabilir. Daha sonra kalkıyor, su kırbasından e, istifade ederek güzelce bir abdest aldı. Daha sonra namaz kılmaya başladı. Namaz kılmaya başladığı zaman İbn-i Abbas Fadiyallahu Anh'ın da gözetlediği bu hali zaten. Çünkü onun maksadı e, ne o evde gecelemek, ne o evde istifade etmek. Sadece o evdeki ilimden, ilimler deryasından istifade etmektir. Aleyhisselatü Vesselam kalkıp namaz kılmaya başlayınca o da, hem onu gözlüyor hem de onun yanına durarak namaz kılmaya başlıyor. Demek ki Aleyhisselatü Vesselam hangi namaz kılıyor? Gezen namazı. Gezen namazı, geze namazı. Geze namazı. cemaatte kılınabilir. Aleyhisselatü Vesselam bunu engellemediğine göre gezen namazı gibi nafile namazların hepsi alışkanlık ve rutin hale dönüştürmediğin sürece cemaatte kılınabilir. Bunda bir mani yoktur. Bir. İkincisi, imamla beraber bir tane e, cemaat var ise eğer normal rutin dizilişin dışında ne yaparız biz? İmam önde, cemaat arkada değil de cemaat imamın yanında durur. Ama İbn Abbas radıyallahu yaptığı gibi sol tarafında değil de sağ yanındadır. Çünkü o sol yanına durmuştur. Aişe sellemün onu kulağından tutarak sağ yanına çekmiştir. Namazın içerisinde hareket ederek bakın, eliyle, koluyla hareket etti. Demek ki ufak tarzda, ufak tarzda gerekli olan işler, ameller namazı bozan ameller değildir. Aleyhisselatü Vesselam kendisi namazı hareket etti. Birisini tuttu kulağından öbür tarafına çekti. Bu namazı bozacak bir şey değildir. Bunun gibi ileride gelecek namazın içerisinde yapılabilir ameller vardır. Bu ve buna benzeri gerekli ameller bunların içerisine girer. Aynı zamanda imamla beraber cemaat iki kişiyken cemaat imamın sağında durur ve normal cemaatte kişiler nasıl yan yana ayaklarını bitiştirerek duruyorsa imam ve cemaatte yan yana durur cemaatin imamdan geride durması gibi bir anlayış söz konusu değil, Bununla ilgili bir delil yok. Günümüzde böyle bir anlayış var. Cemaat bir kişisi imamın sağ tarafında biraz gerisinde durur diye bir anlayış var. Bu doğru değil. Bilakis yan yana dururlar. Hatta cemaat var ayaklarını birleştirirler. Sonra Aleyhisselatü Vesselam ikişer ikişer gece namazını kıldı. Gece namazını biz biliyoruz ki dörder dörderle kılmaktır. Biliyoruz ki arada selam vermek için 6 rekat, 7 rekat 9 rekat gibi çeşitli kılınmış tarzları da var. O şekilde de kılınabilir. Ama en faziletli olanı gece ve gündüzün nafileleri ikiser rekattır manasına hadislerden dolayı ikiser rekat kılmaktır. Eisa ikişer ikiser olarak en sonuncuda tek kılmak üzere 13 rekat namaz kıldı. <gülüyor> gece namazının son sınırı 13'tür deriz biz. Eisa devselamın bu uygulamasından dolayı. Biliyorsunuz vitir tek demek. İster 1 olsun, ister 3 olsun ister 5, ister 7, ister 9, ister 13. Bunlara bitir denir Tekle bittiği sürece bitir denir Tek adet yani 1'li, 3'lü, 5'li, 7'li ise Aleyhisselatü Vesselam'ın en son rekatı ise Tek rekat Dolayısıyla illa 3 rekat Birlikte kılınacak diye bir anlayış yok Bitir namazı 3 re kattır Ve bunlar birlikte kılınacak Diye bir anlayış da doğru bir anlayış değil Bitir namazı Aslen tek adetli rekattır Ve iki rekat ayrı Bir rekat ayrı selamlarla kılınabilir Bunu buradan da anlıyoruz Daha sonra Aleyhisselatü Vesselam, Kalkarak bu rivayette açık değil ama Bundan önceki okuduğumuz rivayetler de açıktı Sağ yanına yatmış uyumuştu Gece namazından sonra Sabah namazına kendisine seslendiği zaman Abdest almaksızın iki rekat evinde Sünnetini kılmıştı Burada da geldi iki rekat evinde kıldı Daha sonra insanlara farzı kıldırmak üzere çıktı Demek ki nafilelerin en hayırlısı farzdan sonra en hayırlı namaz en üstün, en faziletli namaz evde kılınan namazdır hadisi ve buna benzer çeşitli rivayetlerden anlıyoruz ki evde kılınan sünnet namaz çok hayırlıdır, pek hayırlıdır. Aleyhisselatü Vesselam'ın kendisinin çoğunlukla belki %90-95 rivayetlerde anladığımız olayla bu oranda nafile namazları evinde kılmıştır, mescitte kılmamıştır. Dolayısıyla namazların önünden ve sonundan kılınan revatif dediğimiz sünnet namazları mümkün olduğunca aleyhissalatü evinde kılardı. Bu had okuduğumuz hadislerden anlıyoruz ki sabah namazının iki rekatlık sünnetini müezzin kendisini kaldırıp namazını ikaz e, ettikten sonra evinde kılmıştır. Sonra gitti ashabına sadece iki rekatlık sabahın farzını kıldardı. 139 ne Hadisimiz ise Abdullah bin Zeyd radıyallahu anh'dan gelmekte. Bir adam Abdullah'a hitaben dedi ki, sen bana Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in nasıl abdest aldığını gösterebilir misin? Dedi. Abdullah bin Zeyd radıyallahu anh, evet dedi ve bir su istedi. Sonra eline su döktü. Sonra iki sefer elini yıkadı. Daha sonra üç sefer mazmazade istinşak yaptı. Yani ağzına su verdi, ağzını çalkaladı, burnuna su verdi ve burnunu güzelce temizledi sonra üç sefer yüzünü yıkadı. Sonra yani iki sefer, ikişer sefer olmak üzere dirseklerine kadar kullarını yıkadı. Daha sonra iki eliyle birlikte başını mesh ve meshederken de iki elini öne ve geriye götürdü. Bunu yaparken de başının ön tarafından başladı. Onunla ensesine kadar gitti. Sonra da enseden tekrar başladığı yere başa doğru döndü. Daha sonra da iki ayağını yıkadı Resulü Aleyhisselam'ın abdest nasıldır diye soran kişiye göstererek bunu gösterdi anlattı abdestin teferruatları bundan önce de geçmişti burada da teferruat olarak geldi bir kısım huzurlarımızı üçer kere bir kısım huzurlarımızı ikişer kere bir kısım huzurlarımızı birer kere yıkamak ve mes caizdir burada görüyorsunuz eller ikişer sefer yıkandı kollar ikişer sefer yıkandı 103 üç sefer yakandı, mazmaz istinşak üç sefer yapıldı. Baş bir sefer meseliydi. Ayaklar bir sefer yakandı. Aynı abdestin içerisinde bir, iki ve üç rakamları da caizdir. Yani illa hep üç yapacağım veya hepsini iki yapacağım veya hepsini bir yapacağım diye bir kayıt yok. Hadisin içerisinden de, bundan önceki hadisler geldiği gibi burada da anlaşılıyor. Bu caiz olduğu gibi tüm uzuvlarımızı üç sefer yakamak, tüm uzuvlarımızı iki sefer yıkamak. ...tüm huzurlarınızı birer sefer yakmak da caizdir. Ama kamil olanı... ...üçer sefer yakmak. 140 no'lu hadisimiz Ebu... ...Cuhayfe'ye radiyallahu anh'tan gelmekte. O dedi ki... ...bu mevzu da gene... ...hac e, konuları içerisinde... ...gelen bir mevzudur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem... ...öğlenin sıcağında... ...bizim yanımıza çıktı. Ona... ...bir e, abdest suyu getirildi ve abdest aldı. Sonra... İnsanlar onun abdest suyunun artanını kapıştılar ve onu yüzlerine, vücutlarına sürdüler, mezettiler. Az önce bahsetmiştik, teberrük maksatta yapılan bir şeydir. Ve özellikle altını çizerek söyleyeyim, abdest alınan suyun artığıyla değil de kalanıyla, su kabının içinde kalanıyla yapılan bir işlemdir. Bu. Yere akan değil de, e, sürayda kalan veya su kabında kalan. Evet. O suyu vücutlarına ve yüzlerine, gözlerine sürmektedirler. Devam ediyorum hadiseye. Sonra Nebi sallallahu aleyhi ve sellem iki rekat olarak öğleni kıldırdı. Daha sonra da iki rekat olarak ikindiyi kıldırdı ve onun önünde bir sopa vardı. Sütur olarak kullandığı bir sopa vardı. Mızraktan kısa mızrak biliyorsunuz büyüktür. Ondan kısa ama yere batırılacak şekilde ucuz sivri olan bir, kap, bir ee, alet. Bu hadis hacı için Arafat'a geliyor yani. O esnada Arafat'ta meydana gelen bir olaydır ki öğlen ve ikindi namazını Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem cem ederek ve iki şerekat olarak kılmıştır. Nerede? Arafat'ta. Hatırlayın akşam ve yastı namazını ise gece karanlığında, gece yarısına doğru müzdelife de kıldırmış. Demek ki bir su kabının içerisinden kalan suyla, abdest suyunun kalanıyla aleyhisselamın abdest suyu olduğu için insanlar teberrik maksatlı kapışırlardı. Hatta bir rivayete göre neredeyse dövüşürlerdi. O derece birbirine zulmetmezler, haksızlık yapmazlardı ama onu kapışmak ya Bununla yarışırlardı. Çünkü Aleyhisselatü Vesselam'ın ona mahsus bir bereketi vardır. Bu ancak Aleyhisselatü Vesselam'a mahsustur. Ondan sonra herhangi birisinin ağzından çıkan, burundan çıkan, saçı, kılı, tırnağı benzeri şeylerde de abdest aldığı suyun artığında da kalanında da bereket olmaz. Herhangi bir şeyde bir insan için Nebihimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan sonra herhangi bir insan için herhangi bir artıkta kalanda bir bereket olunmaz. Bu tevhid derslerinde de işlediğimiz gibi tamamen şirktir. Teberrük sadece Allah Azze ve Celle'nin takdir ettiği şeylerden istenir. Aleyhisselatü Vesselam'a da Allah Azze ve Celle bir e, bereket sebebi bahşetmiştir. Dolayısıyla onun artıklarından saç, kırıl, tırnak, su gibi, e, tükürük gibi artıklarından bereket yaratmıştır. Bu onunla beraber toprağa girmiştir. Artık başkasından bir bereket umularak onun bir artımdan, fazlalığından bereket umulmaz. Böyle bir yola gidilmez. Buna da teberrük denir zaten. Bereket umma işine teberrük denir. Demek ki teberrük Allah Azze ve Celle'nin dilediği dışında hiçbir şeyden umulmaz. Taştan, ağaçtan, ölüden veya yaşayan herhangi birisinden Aleyhisselatü Vesselam'dan sonra umulmaz. Bu doğru değil. 141 Noğlu hadisimiz ise Sa'ib bin Yezid radıyallahu anh, gelmekte. O şöyle dedi teyzem beni Nebi sallallahu aleyhi ve selleme götürdü ve dedi ki ya Resulallah, bu benim kız kardeşimin oğuldur onda bir ağrı var başka rivayette onun bacaklarında iki ayağında bir ağrı var dedi bunun üzerine Nebimiz sallallahu aleyhi ve sellem benim başımı mesetti okşadı ve bana bereketle dua etti sonra da abdest aldı ve ben onun abdest kabında kalan sudan içtim sonra onun sırtının arkasına doğru gittim ve onun sırtındaki iki kürek kevinin arasındaki nübüvvet mührüne baktım. Onun nübüvvet mührü e, sanki bir güvercin yumurtası gibiydi. Veya çadır düğmesi gibiydi. Çadır düğmesi büyüklüğündeydi. Konumuzla ilgisi Sayyid radallahu anh'ın bacağındaki ayaklarındaki rahatsızlıktan dolayı teyzesinin aleyhissalâsı aleyhissalâsı buyurması. Aleyhissalâsı aleyhissalâsı da e, ilaveten olmak üzere onun başını okşaması, ona bereketle dua etmesi. Sonra da abdest aldığı sudan o kişiye sahip radyalığına aha içirmesidir. Demek ki Aleyhisselatü da bir başka insanın da abdest suyundan istifade edilir. Kalan abdest suyundan istifade edilir. Ama şifa maksatlı olmaz. Bu da evimiz Aleyhisselatü Vesselam kuvvetle muhtemel bunu şifa maksatlı yaptı. Biz herhangi bir bereket ummaksızın veya bir şifa ummaksızın, bir hayır ummaksızın kalan suyumuzdan istifade ederiz. Örneğin biraz sonra birimiz bir maşapayla su dolu bir maşapadan abdest alacak. Bir kısmı kullanacak, bir kısmı kalacak. Bundan istifade edilmez mi? Elbette ki edilir. Burada da ona bir işaret vardır. Kalan abdest sularıyla veya herhangi bir suyla, suyu su olabilir. Necis olmadığı sürece ondan istifade edilebilir. Nebimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın biliyorsunuz sırtında iki kürek kemiğinin arasında şu boşlukta nübüvvet mühür vardı. Ki bu mühür den önceki insanların kitaplarında şeydi biliniyordu, vardı. Aleyhisselatü Vesselam'ın tüm özellikleri olduğu gibi onun sırtında iki kürek kemiğinin arasındaki o mühür de, e, nübüvvet peygamberlik mühürü de vardı. Bu nübüvvet mühürünün büyüklüğünü anlatıyor sahip adı alan an. Biliyorsunuz sahabe bu mühüre önem verirdi. Hatta onu öpenler e, efendim, ona el sürenler de vardı. Bir yumurta gibi bıllıcın veya güvercin yumurtası gibi veya efendime söyleyeyim bir çadır düğmesi büyüklüğünde bir mühürmüş. Ama mührün içeriği nedir? Ee, bir yazı var mı çiz var mı? Onun teferruğuna hakkında bilgimiz yok. Gene abdestle ilgili olmak üzere 140'ün ola hadisimiz. Abdullah bin Ömer radıyallahu anh gelmekte. O der ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin zamanında erkekler ve kadınlar birlikte abdest alırlardı. Üzerine konuşulmadan bırakılınca çok yanlış anlaşımlara sıvıbet verebilecek tarzda kapalı bir hadis. Açmak gerekiyor. İnsanlar nasıl kadın ve erkek, nasıl birlikte abdest alırlardı? Birbirine mahrem olmayan kadınlar ve erkekler aynı kaptan birlikte beraber abdest alırlardı. Karı koca, e, anne evlat birlikte abdest alırlardı dayayan gibi birbirine haram olmayan kişiler. Yani nikahlanması caiz olmayan kişiler birlikte abdest salladı. Ancak işin içine mahremiyet girince bu mahremiyet evvelden beri zaten e, mahremiyet devam et, et, etmektedir. Bizden önceki dinlerde de var zaten bu kısmen. Dolayısıyla herhangi bir şekilde e, haram bölgeler gözükecek şekilde kulların başının saçın açılması gibi ee, hususlar söz konusu olduğu zaman artık burada İslam'ın genel yasakları devreye girer ve bu böyle anlaşılır. Dolayısıyla birbirine mahrem olan, yani evlenmesi caiz olmayan insanlar, kadınla hareketle birlikte abdest alabilir. Baba kızıyla beraber abdest alabilir. Ya, koca eşiyle beraber abdest alabilir. Kişi annesiyle abdest alabilir. Teyzesiyle, halasıyla abdest alabilir. Kadın dayısıyla ancasıyla abdest alabilir. Bunlarda bir beis yoktur. Dolayısıyla biz şu an anlıyoruz ki kadın erkek ayrı kapları kullanmak zorunda değil. Aynı kabı kullanabilir ve birlikte hatta yardımlaşarak abdest alabilirler, aynı ortamı kullanabilirler. Bugünkü okuyacağımız son hadis Secavî radiyallahu anh'tan gelmekte. O der ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana hasta ziyareti yapmak üzere geldi. Ve ben bu esnada şuurumu bilincimi yitirmiş şekilde akledemeyecek derecede bir hastaydım. Sonra o abdest aldı ve abdest kabından üzerine su döktü ve ben kendime geldim. Şuurum yerine geldi ve dedim ki ya miras kimin içindir? Kime miras vermem gerekir? Kime miras e, taksim yapmam gerekir? Çünkü bana telale mirası olmaktadır dedim. Bunun üzerine ferais ayet dediğimiz miras ayeti nuzul etti. Bu da telalenin bahsi geçen e, Nisa suresinin numaralı son ayeti. Cabir olan hasta şuurunu kaybedecek derecede hastalık kendisine galip geliyor. Bu esnada Aleyhisselatü Vesselam geliyor. Sonra ona abdest kabından artan suyla üzerine su silkeliyor. Su döküyor. Onun bereketiyle olsa gerek ki hasta kendisine geliyor. Hepimizin başındadır bu. Hastalık geldiği zaman ölüm aklımıza gelir. Ölüm neticesinde muhatap olduğumuz suslar bu sefer e, üzerinde düşünmeye çalıştığımız suslardır. İşte Miyer ölümden sonraki başımıza gelecekler. İşte cenazenin defni, gömülmesi, ona dair hususlar. Gayet doğal bir insan fıtrasında vardır. Sabir Adel Anak'ta kendisine kelalenin mirasçı olacağını söylüyor. Kelale neydi? Kişinin, miras bırakacak kişinin ne usul dediğimiz, ne de furuğu dediğimiz yani annesi babasının da olmaması çocuklarının da olmaması durumu. Hanımı var, yeğenleri var, kardeşleri var kendisine annesi babası da yok. Buna usul deniyor. Miras biliminde fru dediğimiz evlatları da yok. Kendi soyunun üst tarafında da yok, alt tarafında yok yani. Böyle bir durumdayım ben. Dolayısıyla bana kim miras olacak? Benim malımı kim alacak diye soru soruyor. Cevap olarak da Allah azze ve celle Nisa suresinin 176. ayeti ile ilgili telalenin hükmünün bildirildiği son Nisa suresinin son ayetini indiriyor. Abdest suyu, Aleyhisselatü Vesselam'ın abdest suyu ile ilgili vahsi, hakeze abdest suyunu Cabir adı alan anha dökmesi ve onun şuurunun yerine gelmesi, aklının yerine gelmesi ile ilgili bir bahsi geçtik. Abdest babında gelen bu hadisle beraber. Evet. Bugünkü okuyacağımız hadisler bu kadar. Subhanekallahümme ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe ilahe. Estağfurullah. Tevbilek. Ahir davana elhamdülillahi Rabbil